Arkadaşlar merhaba, bugün size öncelikli olarak ilk çağ ile ilgili tanıtım mahiyetinde kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Bu derste biz öncelikli olarak sizlere felsefi düşüncenin ortaya çıkış koşullarını aktarmaya çalışacağız. Bu kapsamla öncelikli olarak ilk çağda yaşamış olan öncelikli önemli özür dilerim isimlere ve onların yaklaşımlarına ait düşünceleri karşılaştırmalı olarak ele almaya çalışacağız. Antik Yunan'da yaşamış olan düşünürler ve onların yaklaşımlarını mümkün olduğunca karşılaştırmalı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu kapsamda değineceğimiz belli başlı temaları kısaca başlıklar halinde Vurgulamak gerekirse önce ilk bölümde mitolojik düşünce ile felsefi düşünce arasındaki ilişkiyi kurabilmek adına Homeros'tan ve Hesiodos'tan bahsedeceğiz. Daha sonra ilk filozof olarak adlandırılan ve Miletos okulunun kurucusu olan Thales'ten ve Miletos okulunun diğer iki ferdi mensubu Anaximenes ve Anaximandros'tan bahsedeceğiz. Üçüncü ünitemizde ise Pythagoras, Herakleitos ve Elea okulu. Daha sonra Pluralistler yani Empedokles, Anaxagoras ve Demokritos olarak adlandırabileceğimiz Pluralistlerden bahsedeceğiz. Sonrasında ise Sofistlerden, Sofist düşünürlerden bahsedeceğiz. Sofist düşünürlerle birlikte aslında bir tür Sokrates'e doğru yani felsefe tarihinde felsefi düşüncede önemli bir kırılma noktasını temsil eden, simgeleyen Sokrates'e bir kapı aralamış olacağız. E, i̇çinizde bilenler vardır, felsefi düşünce ya da ilk çağ felsefesi Sokrates öncesi ve sonrası diye adlandırılır. Sofistler e, Sokrates'le hem e, çağdaş hem de kimi bakımlardan e, onunla benzer, kimi bakımlardan farklı düşüncelere sahip olmaları itibariyle İlk Çağ Felsefesi'nin önemli konu başlıklarından, temalarından birisidir. Akabinde Sokrat ve onun öğrencileri Platon ve Aristoteles'e değinmek bu kitabın öncelikli amaçları arasında. Daha sonra ise Stoğacılık ve yeni Platonculuğa değinerek kitabımızı bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Tekrar etmek gerekirse bu kitabın öncelikli amacı felsefi düşüncenin temel kavramlarının nasıl ortaya çıktığını sizlere göstermek. Dolayısıyla kitap bittiğinde felsefi düşüncenin temel kavramlarının nasıl ortaya çıktığını kolaylıkla fark etme şansına sahip olacaksınız. İkinci olarak halen günümüzde tartışılmakta olan pek, pek çok felsefi meselenin, felsefi sorunun aslında antik Yunan'da ilk çağ düşünürleri tarafından tartışılmış olduğunu ve ilk defa o düşünürlerin, söz konusu düşünürlerin, az önce pek çoğunu saydım size, bu düşünürlerin bu güncel günümüzle ilgili sorunlara ilk defa ilk çağda Antik Yunan'da değinmiş olduklarını da görmüş, fark etmiş olacaksınız. İlk Çağ Felsefesi kitabımızın birinci ünitesi Antik Yunan mitolojisi ve felsefe başlığını taşıyor. Bu ünitede öncelikle amacımız arkadaşlar, mitolojiyle, artık Yunan mitolojisiyle felsefi düşünüş arasında bir ilişki kurmak. Ee, Yunan mitolojisinin felsefi düşünüşün e, gelişimine nasıl bir katkı sağladığını e, bazı temel kavramlara ve isimlere değinerek sizlere aktarmaya çalışmak. Bunu yapabilmemiz için öncelikli olarak hani şunu net bir biçimde ortaya koymamız gerekir. Biz insanın Dünya üzerindeki serüveninin ne zaman ortaya çıktığını bilmiyoruz. Bununla ilgili rivayet muhtelif. Aynı şekilde felsefenin de felsefi düşünüşünde ne zaman, nerede ortaya çıktığına ilişkin ciddi bir belirsizlik söz konusu. Bu hususla ilgili araştırma yapan insanlar arasında, araştırmacılar, düşünürler arasında bir uzlaşının olduğunu söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Şöyle ki, kimileri açısından e, felsefenin kökeninde e, Mısır uygarlığı yer alır. Kimileri için Mezopotamya ya da Orta Doğu uygarlığı, felsefi düşünüşün beşiği ilk ortaya çıktığı yer olarak e, karşımıza çıkar. Fakat bu farklı görüşlere rağmen daha hakim ve yaygın görüşün bizi adres olarak, Antik Yunan'a götürdüğünü söyleyebiliriz. Antik Yunan, felsefi düşüncenin ortaya çıkışı için bir ilk kaynak olarak karşımıza çıkar. Ya da felsefi düşünüşün ilk defa Antik Yunan'da ortaya çıktığına inanılır. Bugün Aydın sınırları içerisinde yer alan, malum illerimizden bir tanesi, Millet. Hani Efes, Millet gibi bir takım kalıntıların olduğu yerleşim yerleri. Millette yaşamış olan e, Thales ilk filozof olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Yani felsefi düşüncenin kökeninin aslında Anadolu olduğunu buradan yola çıkarak söyleyebiliriz. Bugün Millette e, bir dizi Kalıntı bize orada bundan binlerce yıl önce bir eski uygarlığın yaşamış olduğunu gösteriyor. Thales de orada felsefi düşüncenin gelişimine katkı sağlayan ilk filozof olarak Aristoteles'in değişil adlandırılan Thales'in yaşamış olduğu millet civarında felsefenin ortaya çıktığı söylenebilir. Fakat Thales felsefe kavramını kullanmıyor. Felsefe kavramını ilk defa Pythagorasçılar kullanıyor arkadaşlar. İlk filozof olarak daha sonra Thales, Aristoteles tarafından adlandırılmış olsa da felsefe kavramının kendisini kullananlar Biletos e, okulu değil, Pythagorasçılar. Thales değil. Thales ama felsefeyi düşünürün ilk temsilcisi ya da ilk filozof. Peki felsefe nedir diye soralım şimdi. Felsefenin, felsefenin e, antik Yunan'daki karşılığı Filozofos arkadaşlar yani filo ve sopos kavramlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kelime. E, filo sevgi anlamına geliyor. sophos ise bilgelik. Dolayısıyla ya bilgelik diyeceğiz tam karşılığını felsefenin ya da bilgi sevgisi diyeceğiz. Bilgiyi sevmek böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla felsefe ya e, uzatmayalım bilgi sevgisi ya da bilgiyi sevmek anlamlarında bilgelik özür dilerim anlamlarında kullanılıyor. Şimdi başta dedim ki mitolojik düşünceyle felsefi düşünce arasındaki geçişi, arasındaki ilişkiyi kurmak bu ünitenin öncelikli amaçlarından biri. Dolayısıyla mitoloji ile ne kastediyoruz? Mitolojik düşünce bize ne sunar? diye sorduğumuzda şu çok önemli. Mitoslar, o mitoslara idanan insanlara Evrenle, insanla, toplumla ilgili bir takım teorik çözümler önermeleri bakımından önemlidirler arkadaşlar. Evrenle, insanla ya da toplumla ilgili bir takım sorunların çözümüne dair bir perspektif sunar bize mitoslar. Bu bakımdan bir yaşam tarzı ya da düşünen ve evren hakkında sorular soran insan aklının ürünleri olarak görülebilir mitos ya da mitolojik düşünce. Bu çok önemli. Düşünen ve evren hakkında sorular soran insan aklının bir ürünüdür mitos ya da mitolojik düşünce. Fakat bu mitolojik düşünce ya da mitos bir süre sonra dönemin iktisadi gelişimleriyle, toplumsal ilişkileriyle de ilişkili olarak bir süre sonra etkinliğini yitiriyor. Daha doğrusu ee, toplumsal, ekonomik ya da politik gelişmelere cevap veremez hale gelince sorunlara daha doğrusu bir takım dönüşümlerin yol açtığı sorunlara cevap veremez hale gelince inandırıcılığını yitiriyor. Ve inandırıcılığını yitirmesiyle birlikte mitolojik düşünce yeni bir düşünce tarzı ortaya çıkıyor. İşte bugün felsefi düşünce dediğimiz şey aslında... Kökeni mitolojik düşüncede ama mitolojik düşüncenin de etkisini yitirmesiyle ortaya çıkan bir düşünüş tarzı. Peki bu felsefi düşünce ilk ortaya çıktığı haliyle ya da işte mitolojide de mitoslarda da kökenlerini bulduğumuz biçimiyle nasıl bir kozmoz ya da evren düşüncesine sahipti diye sorduğumuzda mitoslarla, mitolojik düşünceyle, felsefi düşünce arasındaki bağı da bir başka biçimde tekrar kurabiliyoruz. Bakın, eski Yunan düşüncenin temel kabulleri diyelim bunlara biz. Onlara göre, eski Yunan düşünürlerine göre, başlangıçta hep ezeli ve ebedi bir madde vardır. Bu başlangıç maddesi belli bir zamanda bildiğimiz anlamda düzenli evren anlamına gelen kozmoza dönüşmüştür. Bu canlı madde Homeros'ta mesela hareket halindeki Okeanos, Okyanus bakın. Okeanos ya da Okyanus diye okuyabiliriz bunu. Homeros'ta o ilk ezeli ve ebedi madde Okyanus arkadaşlar. Hesiodos'ta ise kaos. Hesiodos hareket etme görevini ise Eros'a veriyor. Fakat şu arkadaşlar önemli. Kaos'tan kozmoza geçiş sürecine ilişkin yani bir Düzensizlikten aslında bir düzene, düzenli bir evrene geçişin nasıl olduğu, nasıl gerçekleştiği bu geçişin kaos çünkü bir düzensizlik demek. Nasıl gerçekleştiği bir düzensizlik hali olan kaostan kozmoza yani düzenli evren fikrine nasıl geçildiğine dair kesin, net bir, belirgin bir düşünceye Antik Yunan düşünürlerinde rastlayamıyoruz. Öte yandan bir başka önemli nokta. İnsanın yeryüzündeki serüvenine dair ilk ilk e, bulguları da yine biz mitolojik e, düşünceden yararlanarak e, ortaya serebiliyoruz. Yani insan nasıl ortaya çıktığı sorusuna mitolojinin bir cevabı var. Ya da mitolojik düşünce yine bize reenkarnasyon olarak adlandırdığımız ruh göçü anlayışının, ortaya çıkışında yine bir kaynak işlevi görüyor. Mitolojik düşüncede ilk defa bu ruh göçünün ya da reenkarnasyonun izlerine bir tür arınma ya da ahlaki anlamda temizlenme e, düşüncesi e, temelinde rastlayabiliyoruz. Yani reenkarnasyon ya da ruh gücü daha çok arınmayla, diyelim ki ahlaki anlamda temizlemeyle eşleştirilerek karşımıza yine nerede çıkabiliyor? Mitolojik düşüncede çıkabiliyor. Bu eski Yunan mitolojilerinde iki ana eğilim var arkadaşlar son olarak. Biri insanların başlangıçta tıpkı diğer canlılar gibi olduğunu ve zamanla bu kötü konumdan evrilip bir kültür varlığına vahşi kötü konumdan evrilip bir kültür varlığına dönüştüğünü iddia ediyor. Eski Yunan mitolojisindeki eğilimlerden biri. Diğeri ise insanların başlangıçta pozitif bir yorumlanmasına sahip bir üstün konum e, görüyor insanda. Fakat zamanla insanın e, bir düşüş içerisine girdiğini e, iddia eden ikinci ve ilkiyle çelişen bir yaklaşım var. İşte bu iki yaklaşım yani insana başlangıçta günahkar olarak bakan e, ya da işte vahşi, henüz ehliyleştirilmemiş bir canlı, kültür yoksunu bir canlı olarak bakan bakış açısıyla İnsanı başlangıçta üstün sonra zamanla e, ahlaki anlamda çöken düşüşe geçen bir varlık olarak gören ikinci yaklaşım arasındaki gerilim bize felsefi düşüncenin ortaya çıkışının ardındaki arka planı da yani bu iki e, tema arasındaki gerilim rekabet diyelim bir tür bugünkü anlamda felsefi düşüncenin ortaya çıkışını da mümkün kılması bakımından oldukça önemli oldukça değerli. Arkadaşlar. Dolayısıyla özetle mitolojik düşünceyle felsefi düşünüş arasında e, ciddi bir e, bağ var. Felsefi bir düşünüşün, düşünüşün gelişmesinde mitolojik eğilimlerin ya da mitosların ciddi anlamda katkısı var. İlk Çağ Felsefesi kitabımızın ikinci ünitesi Pre Sokratiklere ve pre-Sokratikler içinde de naturalist döneme ayrılmış durumda. Biz bu ünitede e, Sokrat öncesi düşüncenin daha naturalist dönem ya da doğacı dönem olarak adlandıracağımız e, dönem içinde bazı önemli figürlere yer vermeye e, çalışacağız öncelikli olarak. E, Herakleitos'tan, Heraklit'ten ya da bitirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikli olarak giriş mahiyetinde şunu söylemem gerekir: Mitolojik düşünceyle Pire Sokratik düşünürler arasında bir ilişki kuracak olursak, Pire Sokratikler ilk defa doğada düzeni ya da kozmosu doğa dışı varlıklarla değil de doğaya içkin nedenlerle ya da doğaya içkin nedenler aracılığıyla anlamaya, araştırmaya e, ya da açıklamaya çalışan e, filozoflar olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar edeyim doğadaki düzeni doğaya içkin nedenlerden hareketle Sokratik filozoflar açıklıyor. Bu ne demek? Mitoloji ya da mitos e, ya da mitolojik düşünce içinde yer alan isimlere baktığımızda ise daha çok Doğa üstü, doğa dışı ya da varlıklarla kozmosu, doğadaki düzeni açıklama çabası, mitoloji ozanlarında karşımıza çıkar. Bu birinci önemli nokta. İkinci önemli nokta, dönemin felsefesindeki temel temalardan, esas tartışma nesnelerinden birisi arkadaşlar, her şeyin kendisinden meydana geldiği ana ilkenin, yani arkenin, arke sorunu diyoruz buna, ne olduğuna yanıt bulmaya çalışır presokratik filozoflar arke nedir sorusuna yani her şeyin kendisinden meydana geldiği ana ilke İkinci olarak oluşun ilkesini yani insanın yeryüzünde ortaya çıkma sürecini bu sürecin nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışır presokratik düşünürler bu bakımdan ilk olarak Miletus okuluna yani bugünkü aydın ili sınırları içerisindeki millet bilet yerleşkesinde karşımıza çıkan Thales'in ilk filozof olarak adlandırıldığı felsefi düşüncenin ilk doğduğu, nüvelendiği, neşvünema bulduğu diyelim. Miletes okulu düşünürlerine baktığımız zaman karşımıza Thales ilk filozof, Anaximandros ve Anaximenes çıkar arkadaşlar. Her biri arkeyi farklı bir maddeyle tanımlamakla birlikte arkeyi bir maddeyle özdeşleştirme hususunda ortaklaşırlar. Bu düşünürler evrendeki çeşitliliğin ardında bir birlik yattığını bir birlik, monistler bu yüzden de bir birlik yattığı düşüncesinden hareket ederler ve dolayısıyla arkeyi tek bir maddeyle açıklarlar. Mesela Thales'te arke sudur arkadaşlar. Anaximandres'te, Anaximandros'ta apeirondur Ya da Anaximenes'te bu arke her şeyin kendisinden doğduğu ilk ilke diyelim Anaximenes de havadır. Milletres okulundan sonra Piratokorasçılara ve onların ardırlarına baktığımızda ise Milletres okulu daha çok maddi nedeni ön plana çıkarırken Pythagorasçılar da formal neden, formal sebep daha çok öne çıkar. Onlar yani Pythagorasçılar bir şeyi oluşturan maddenin bilinmesinden daha çok şeyin maddi yapısının yerine getirdiği işlev ya da yöneldiği amacın araştırılarak bilinebileceğini ileri süren filozoflar, Pitagorasçılar arkadaşlar. Ve bu Pitagorasçılar, onların felsefesi daha doğrusu evrende bir düzenlilik ve uyumdan bahsederler. Özellikle müzik üzerine yapmış olduğu çalışmalarla Pitagorasçılar, müzikteki uyumu sağlayanın sayılar olduğunu keşfetmişler. Dolayısıyla müzikteki Sayısal uyum onlar açısından tüm evrenin matematik sayılarla ifade edilebileceği hususunda bir ilham kaynağı hale geldi. Dolayısıyla Pythagorasçılar arkeyi sayı olarak belirliyorlar. E, evrenin düzeninin ardında yatan ilk ilke arke Pythagorasçılar için sayıdır. Bunun dışında önemli bir nokta daha var onlarla ilgili olarak. Fizik gibi, matematik gibi modern bilimlerin gelişimi için bir ilk kaynak işlevi gören buluşlara ya da düşüncelere imza attıklarını söyleyebiliriz. Öte yandan ikinci olarak Herakleitos ve Permanides'e bakacak olursak burada karşımıza daha çok değişime değişimle düzeni açıklamak ya da değişim karşıtı Permanides'e bir bakış açısına sahip olmak biçiminde iki farklı yaklaşım çıkıyor. Bu kapsamda Herakleitos için arke ya da ilk ilke arkadaşlar ateş. O yani ateş tüm karşıtların içinde eridiği bir birlik. Herakleitos hareketin nasıl olanaklı olduğunu açıklamaya çalışıyor ve ona göre ateş her şeyde bir nicelik, niteliksel özür dilerim. Niteliksel değişime yol açan bir ilk ilkedir. Niteliksel Her şeyi niteliksel anlamda ateş dönüştürür. Dolayısıyla Arke, Herakleitos'un Arkesi yani ateş diğer niteliklerinin dışında bize hareketi ortaya çıkıyor. Yani hatırlayalım bir nehirde iki defa yıkanılmaz. Demek ki her şey e, akmaktadır Herakleitos'a göre. Bu nedenle evreni sabit bir kütle olarak düşünmek, tasavvur etmek Herakleitos açısından mümkün değil. Permenilis'e e geldiğimizde ise o Elea Okulu olarak adlandırabiliriz onun üyesi olduğu okulu. Değişime bütünüyle karşı varlıkla değişimi bir arada düşünemeyeceğimizi iddia ediyor. ve Çünkü hareket ya da değişim atfedebileceğimiz bir şey bir süre sonra yok olacaktır. Dolayısıyla bir şey aynı anda hem var hem yok olamayacağına göre bu arada bir tutarsızlık tespit ederek bunun akıl tarafından kavranılamayacağını söylüyor Permeides. Bu sebeple de var olması var olan ona göre hep var olması gerekir. Hareket ya da değişim yalnızca ona göre duyuların bir yanıtı. Yalnızca... İlk Çağ Felsefesi kitabının üçüncü ünitesi arkadaşlar pluralist ve antropolojik dönem başlığını taşıyor. Bu dönemde önce monistlerden sonra gelen bir yaklaşım pluralistler yani ilk ilkenin tek bir maddeye dayalı olduğunu iddia eden monistlerin aksine ilk ilkeyi, arkeyi pluralist yani çoğul bir yaklaşımla ele alan düşünürlere değineceğiz. Sonrasında ise e, felsefeyi ilk defa e, gökten yere indiren e, Sokrat'la birlikte e, antropolojik dönem kapsamında sofistlere, sofist düşünürlere değineceğiz arkadaşlar. Önce e, pluralistlere e, bakacak olursak Empedokles, Anaksagoras, Demokritos ya da Leokipos bu dönemin, bu pluralist dönemin başlıca temsilcileri önceden söylemiştim başlarken Tales gibi monist düşünürler, Sokratik monist düşünürler bir tek maddeyi ilk öge olarak belirlerler. Bu yönüyle monistirler. Pluralistler ise çoğul, birden fazla, çokçu maddelerin varlığı ile doğanın bir düzene erişinin ardındaki dinamiği bize açıklamaya çalışırlar. Bu kapsamda Empedokles'e baktığımız zaman Arke, ona göre hava, ateş, toprak ve su. Bu dört unsur birlikte Arke'yi, ilk maddeyi düzen veren, doğaya düzen veren ilk maddeyi oluşturur arkadaşlar. Bunların hiçbiri kendiliğinden hareket edemez Empedokles'e göre. Sevgi ve nefret bu dört unsuru, hava, ateş, toprak ve suyu harekete geçirir. Sevgi bunları bir araya getiren, Nefret ise birbirinden ayıran unsurlardır arkadaşlar. Sırayla döngüsel bir şekilde Epodeclos'a göre sevgi ve nefret evrende egemen olur. İkinci olarak Anaxagoras'a baktığımızda ise ona göre sonsuz sayıdaki arke kendi başına bir araya gelerek nesnel gerçekliği ortaya çıkaramaz. Onları bir telos, bir amaç doğrultusunda bir araya getiren evrende, Düzeni sağlayan bir ilke vardır. Bu ülke, bu ilke Nous'tur arkadaşlar. Hani bugün akıl olarak da çevirdiğimiz Türkçe'ye Nous'tur. Demokritos ise evet, arke olarak sonsuz sayıdaki atomlardan bahseder arkadaşlar. Atomlar ona göre zorunlu olarak bir araya gelir ve Demokritos materyalizmi, onun materyalizmi istisnalara imkan tanınmaz Evrende her ne varsa, bununla şunu kastediyoruz, evrende her ne varsa aynı kurallara tabidir. Mesela maddi olmadığını düşündüğümüz tanrı ve ruh da atomlardan oluşur ona göre. Bu tanrının ve ruhun da ölümlü olduğu anlamına gelir. Demokritos'ta zira atomlardan meydana gelen şeyler atomların birbirinden ayrılması neticesinde ortadan kalkarlar. Bakın bir özel ya da dikkate değer mutlaka aklımızda tutmamamız gereken bir nokta var Demokritos'ta. O ilk defa ahlak felsefesine dair yani bir takım ahlak meselelerini ele alan bir düşünür olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle nasıl bir ahlak felsefesine sahip mutcu diyoruz ya da eudemonist yani hayatın hedefinin telosunun amacının mutluluk olduğunu. İddia eden yaklaşımların öncüsü Demokritos. Ona göre ahlakın amacı kişiyi dinginliğe, ruh dinginliği, ataraksiya, ataraksiyaya ya da işte ruh dinginliğine ulaştırmak. Böylesi bir dinginliğe ulaşmaksa ancak bilinçle mümkün olabilir diyor Demokritos. İkinci olarak sofistlere geldiğimizde ise sofist denilince ilk çağda şairler ve filozoflar arkadaşa, akla gelir arkadaşlar. Aslında sofist kavramı M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren gezici öğretmenlik yapan bir dizi, bir grup düşünürü tanımlamak üzere kullanılıyor. Sofistlerin hepsi aşağı yukarı iyi birer konuşmacı. Retoriğin gelişimi açısından Antik Yunan'da retorik oldukça önemli ve sofistler de iyi birer konuşmacı olarak dönemin elitleri seçkinleri üzerinde fazlasıyla etkili oluyorlar. Seçkinlerin özellikle eğitilmesi, onların çocuklarının kamusal hayata kazandırılması süreçlerinde önemli roller işleniyorlar. E, İkinci olarak sofisler başta bilgi ve ahlak olmak üzere din, siyaset, hukuk, eğitim gibi alanlarda pek çok önemli iddia ortaya atıyorlar. Ha, buna ilaveten şunu söylememiz lazım: yekpare, homojen bir sofist düşünceden bahsedemeyiz. Birbirinden farklı düşüncelere sahip sofistler var. Mesela proto, Protagoras bir relativist, görececi. Gorgias bir nihilist. Yani varlığı yatsıyor. Gorgias şöyle diyor. Hiçbir şey yok olsa da bilemezdik. Bilsek de başkalarına aktaramazdık. Benzer bir şekilde antipona baktığımız zaman o toplum sözleşmesine benzer bir düşünceyi kabul ediyor ve insanların doğuştan birbirine eşit olduğu fikrini gündeme getiriyor. Ya da Kalli Keyes'e baktığımızda ise o insanlar arasındaki iktidar mücadelesine, çatışmalara ve bireyler arasındaki iktidar mücadelesine vurgu yapıyor. Benzer bir şekilde yasa, Plasmakus'a göre e, hakimlerin yargıladıkları kişilere kendi iradelerini zorla kabul ettirmelerinden ibaret bir unsur. Dolayısıyla burada Hukuk, iktidarın güç ve iradesinin tecessüm etmiş bir hal, cisimleşmiş bir hali olarak telakki ediliyor. Benzer bir şekilde ahlak kaliklese göre zayıfların güçlüleri ellerindeki gücü kullanmaktan alıkoymak için ürettikleri bir kavram. Prodikos benzer bir yaklaşımı Tanrı karşısında hissedilen korkuyu atfediyor arkadaşlar. Ona göre kurnaz biri insani... Eylemlerin korku ilkesi doğrultusunda biçimlendirildiğini keşfettiğinde Tanrı korkusuyla insanları yönlendirmeyi arzu etmiştir. Bu da dolayısıyla e, Tanrı korkusunun kullanılarak e, insanların nasıl yönlendirilebileceğine değinen ilk isimlerden bir tanesi. Bu düşünceleri üzerinden özellikle güç, iktidar iktidar mücadelesi ya da işte Tanrı korkusuyla insanların yönlendirilebileceğine yönelik vurgularıyla sofistler müesses var olan nizamın koruyucuları, muhafazakarları, bekçileri nazarında daima şüpheli bir grup olarak görülmüştü. Değerli arkadaşlar, İttihar Felsefesi kitabımızın dördüncü ünitesi Sokrates'e ve Sokratesçi okullara ayrılmış durumda. Bu kapsamda önce Sokrates'ten daha sonra ise Sokrates'in öğrencilerinin kurmuş oldukları okullardan bahsedeceğiz. Biz bu ünitede küçük Sokratesçi okullar olarak adlandıracağımız gruplara okullara özür dilerim değineceğiz. Sonraki iki ünitemiz ise ...Platon ve e, Aristoteles arkadaşlar... ...Büyük Sokratesçi okullar olarak adlandırılıyor. Buradaki ayrım şu... E, ...Platon ve Aristoteles'in düşünceleri... ...daha doğrudan Sokrates'i yansıtıyor. Küçük Sokratesçi okullarsa... ...Sokrates'in daha çok bir yönünü... E, ...öne e, çıkarmaları... ...yani daha dolaylı bir ilgi kurmaları... ...bakımından Sokrates'le... ...Küçük Sokratesçi okullar olarak adlandırılıyor... Hani bunu öncelikli olarak vurgulamamız e, gerekir. İkinci nokta bir giriş e, babında bu üniteye dair söylememiz gereken Sokrates'in önemi. Malum Sokrat öncesi, presokratikler ve sonra e, Sokrat, e, sonrası filozofların birbirinden ayrılması Sokrates'in düşünce tarihi içindeki kritik önemini bize e, gösteriyor. Bu önem nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bir geliştirdiği yöntem ve bir hakikat arayışının temsil etmesiyle ilgili bu arkadaşlar. İkinci olaraksa, Sokrates düşünceleri için ölümü göze alan ve baldıran zehri içerek ölen, ölen düşünce tarihi içindeki istisnai konuma sahip düşünürlerden bir tanesi. Bu da onu bizim düşünce tarihi içerisinde önemli bir figür olarak ele almamızı gerektiren temel sebeplerden bir. Hayatına baktığımız zaman heykeltraş bir babanın ve ebe bir annenin e, oğlu olduğunu görüyoruz Sokrates'in. Ki bu ebelik e, daha e, soyut düzeyde onun bütün hayatı boyunca etkili olacak. Onun yönteminin e, ana e, unsurlarından bir tanesi aslında. İkinci olarak hani gezen bir gezgin e, Sokrates ve aile hayatına, aile sorumluluklarına çok fazla önem vermiyor karşılaştığı herkesle kurduğu diyaloglar ile bir felsefi düşünme biçimi, yöntemi geliştirmeye çalışıyor. Bunlar oldukça önemli noktalar ona dair. Ayrıca dik başlı, çok fazla boyun eğmeyi seven birisi değil. Yani eğer aklına yatarsa dönemin seçkinlerinin ya da yöneticilerinin buyruklarına eğer aklına yatarsa uyuyor, eğer aklına yatmazsa. Uymuyor. Yargılanması ve idam edilmesi de idam edilmesi demeyelim ama ölüme mahkum edilmesi de aslında biraz bu dik başlılığının bir sonucu. Onun şimdi felsefesine öncelikli olarak bilgi anlayışı üzerinden değinecek olursak başlangıç noktası onun felsefesinin ya da bilgi anlayışının bilgisizlik bilinci arkadaşlar. Şöyle der ya bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Dolayısıyla önce Diyaloglarında, muhataplarına hiçbir şey bilmediğini söyleyerek, daha doğrusu muhataplarının bildiği şeyleri yanlışlayarak bir başlangıç noktası. Önce bir tabula rasa, bir boş sayfa açmaya çalışıyor. Bütün bildiklerinin neden doğru bilgiler olmadığını muhataplarına göstermeye çalışıyor ve benim bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir dediğinde aslında muhataplarından önde bir yarışa başlamış oluyor. Onları sarsıyor. Onlara bir şey bilmediklerini göstermeye çalışıyor arkadaşlar. Bu onun bilgi anlayışının önemli bir noktası. İkinci olarak e, sofistlerden e, şu bakımdan ayrıştığını bilgi anlayışı itibariyle söyleyebiliriz. Onlar relativist yani insan her şeyin ölçütüdür derken relativist görece bir yaklaşıma sahip bu. Evrenselleştirilebilir bir bilginin olmadığı anlamına gelir. Felsefi düşüncede. Oysa Sokrates bilginin evrenselleştirilebilirliğinin imkanlı, mümkün olduğunu düşünür, iddia eder. Son olarak onun bilgi anlayışının ayrıntılarını burada veremeyeceğiz ama ironik, çürütücü, aporetik ve yapıcı olduğunu da belirterek geçelim. Ahlak anlayışına değinecek olursak Sokrates'in, mutçu yani insanın temel hedefinin mutluluk olduğunu iddia eden geleneğin Önemli figürlerinden birisi, mutluluksa erdem sahibi olmakla e, mümkün, ahlakla ve erdem sahibi olmakla mümkün ona göre. Şöyle der, kimse bile bile kötülük yapmaz. Aslında bunu söylediğinde erdem ve ahlakın kökenine bilgiyi yerleştirmiş olur arkadaşlar Sokrates. O bütün hayatını e, ruhun etkinleştirilmesine, arınmasına, olgunlaştırılmasına adamış bir isim. Haz ve e, çilecilik arasında e, yani bütün üye bedensel hazların peşinde koşmakla onları terk etmek arasında orta bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. Bir denge figürü yani bedensel ihtiyaçlarını gidermekten yan ama onların esareti altına girmeyen bir isim e, Sokrates. Sahip olduğu bilgiyle erdemli olabilen insan ona göre temel hedefine ulaşabilen ve mutlu olabilen insandır. Sokratesçi okullara baktığımızda Megara ve Elis Erethria ilk ele alacağımız iki okul arkadaşlar. Megara okulu Sokrates'e izlerini rastladığımız bir olan iyidir. Biçimde özetleyebileceğimiz temel düşünceyle birlik düşüncesini sokratçı bir dile tercüme ediyor. İkinci olarak bu okulun önemi düşünce tarihinde eristik sanatı geliştirmiş olmasından kaynaklı. Yani bu şu demek konuşmayı ve tartışmayı diyaloğu bir gerçeğe ulaşmanın aracı olmaktan ziyade bir amaç haline getiriyor. Bu oldukça onlara dair kritik bir şey Megara okulu için. Elis Eretria okuluna baktığımızda ise onlar da Sokratesçi ahlak felsefesinin izinden giden ve onun hayatının örnek alınması suretiyle bir ahlak felsefesi geliştiren bir okul olarak karşımıza çıkıyor. Kendileri hakkında daha çok kaynağa sahip olduğumuz, Kinik ve kirene okuluna baktığımızda ise kinikler Diyojen hatırlanabilir arkadaşlar. Diyojen malum kendisini bir köpeğe benzetiyor ve çileci, dünyevi arzu ve hazlara önem vermeyen bir hayat tarzını öne çıkarıyor kinikler. Sokrates'in bir ev sahibi olmayı ya da iş sahibi önemsemeyişi, kıyafetlerinin deliği bu okul için bir referans kaynağı. Bir tür çileci, dünyadan ele tek çekmiş, bir ahlaki öğretiyi öne çıkardığını kiniklerin söyleyebiliriz. Kirene okulu ise tam tersine, tam tersine hazla mutluluk arasında bir e, kopmaz bağ olduğunu söylüyorlar. Bedenin taleplerine gereken duyarlılığı göstermekle iyi olmayı özdeşleştiriyorlar. Yani haz ve mutlu insan arasında bir bağ kuruyorlar. Hazın peşinde koşarak insanların mutlu olacağını söylüyorlar. Burada bir tür bireyci bakış açısı karşımıza çıktığını söyleyebiliriz hem kliniklerde hem de kirene okulunda. Bu aslında Sokrates'in bilgi anlayışının bir tür e, hazcılıkta, kirene okulun hazcılığında bir tür yansımasıyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Yani bu okulun mensupları bir cümleyle söyleyecek olursak, insanın kendi kendine yönelerek, kendi bedenini keşfederek ve ruhunun beklentilerini fark ederek kendisini mutlu edecek hazın peşinde koşmasının gerekliliğini altını çiziyorlar. Kirene okulu hazzın altını çiziyor, kinikler ise daha çileci bir hayata sahip. Buna önemli dikkat edelim son olarak e, arkadaşlar. Demek ki hani Sokrates'in e, ahlakçı ya da işte mutçu ahlak, ahlakının erdeme ve bilgiye dayalı ahlakının mutluluğu hedefleyen ahlaki anlayışının çeşitli boyutları bakımından kinikler ve kiren eller de tam birbirine muhalif iki e, okulun ortaya çıkmasına bir kaynaklık edebildiğini burada görebiliyoruz arkadaşlar. İlk Çağ Felsefesi kitabımızın beşinci ünitesi Platon ayrılmış durumda arkadaşlar. Sistematik dönem bir başlığını taşıyor. E, Platon malum olduğu üzere e, Sokrates'in öğrencilerinden e, bir tanesi, e, Aristoteles'in ise e, hocası. Kurmuş olduğu akademi ile düşünce tarihi içinde önemli e, bir e, okula kaynaklık etme kurucu e, figür olarak o okulu e, ortaya çıkarması bakımından. E, oldukça e, önemli. Eserlerinde daha çok diyaloglar biçimde yazdığını biliyoruz Platon'un ve onun eserlerinin önemli bir kısmı e, günümüze ulaşmış durumda. Şöyle kısaca hayatına bakacak olursak 427 ve 347 yılları arasında e, yaşamış e, Sokrates e, ve neredeyse eserlerinin tamamının e, günümüze kadar ulaştığını Akademi adlı e, okulu daha önce de söylemiştim kurduğunu Bu yönüyle ilk Yüksek Öğretim Kurumu Akademi bu oldukça önemli, altını çizmemiz gerekir. Devlet, yasalar ya da işte Apoloji yani Sokrates'in savunması onun temel eserleri arasında ve eserlerin önemli bir kısmı da Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Varlık anlayışına baktığımız zaman idealar ya da formlar kavramı onun varlık anlayışını anlamak bakımından oldukça önemli arkadaşlar. İdea her ne kadar... ...görme duyusuyla ilişkili bir kökene... ...sahipse de... ...özü itibariyle, esas itibariyle... ...idea arkadaşlar ya da form... ...varlığın görülmeyen biçimine... ...işaret ediyor. Yani duyularımıza... ...konu olmayan ama yine de... ...haklarında bilgi sahibi olduğumuz... ...varlıklardır. ideallar Örneğin ağaç dediğimizde... ...belirli bir ağaç... ...kastediliyorsa... ...bu duyularımıza konu olan bir varlık. Ancak... Ağaç kavramını diğer varlık türlerinden ayıran özellikleri yani bir şeyi ağaç yapan temel özellikler idealar ya da formlar dünyasındaki ağaca işaret eder. Böylece Platon'a göre her bir tekil varlığı kuşatan mutlak bir form vardır ya da mutlaka bir form vardır ama bu formlar duygulara konu olan varlıkla varlıklarla aynı şey değildir. İkinci olarak Platon'a göre Varlık, bu çok önemli, parçaların diyalektik biçimde bir araya gelmesiyle oluşmuş bir bütünlük. Diyalektiğe dayalı bu düşüncesiyle Platon aslında Permenides'in varlık tektir görüşünü ve Zenon'un varlık çok olsaydı bir şeyin hem kendisi hem de başka bir şey olması gerekirdi biçimindeki paradoksunu paradoksuna karşı bir cevap geliştirmiş oluyor bu varlık anlayışı ile. İkinci olarak bilgi anlayışına baktığımız zaman aslında onun ontolojik varlığa dair görüşleri ile yakından bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. O idealar dünyası hakkındaki öğrendiklerimizi bilgi episteme olarak adlandırıyor. Ya da maddi dünya ya da oluş hakkında öğrendiklerimizi ise kanaat ya da doksa adım veriyor. Bakın idealar hakkındaki bilgilerimiz Bilgi, episteme öğrendiklerimiz bilgi episteme. Maddi dünya ya da oluş hakkındaki öğrendiklerimiz ise doksa ya da kanaat. İkinci önemli nokta, bakın cümle şu, bilmek, hatırlamaktır. Burada bilmek, hatırlamaktır cümlesi Platon'un bilgi anlayışının özü, özeti arkadaşlar. Ne diyor burada? Burada hatırlamayla neyi kastediyor? Aslında bu idealar, formlar kavramıyla çok ilişkili. İnsan her bir Yeni bir şey öğrendiğinde öğrendiği şeyin iddiasına dair bilgiyi de tekrar etmiş olur ona göre. Örneğin bir masanın yüksekliğini ölçtüğümüzde burada üretilen ve dolayısıyla öğrenilen bilgi Platon'a göre bu masaya özgü uzunlukları bildiren sayı değildir. İkinci olarak ruh anlayışına üçüncü olarak özür dilerim bilgi. Yani ee, varlık, bilgi ve ruh anlayışı üçüncü olarak değinmiş oluyoruz şimdi Platon'da. Cevap bulmaya çalıştığı bazı sorular var Platon'un. Mesela ruh ve beden birbirinden bağımsız mıdır? Ruh dediğimiz varlık kendi içerisinde bütünlük arz eden yekpare bir varlık mıdır? Ruh ölümsüz müdür yoksa tıpkı beden gibi onun da belli bir ömrü var mıdır gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyor Platon. Bu sorulara verdiği cevaplar felsefe tarihinde platonik dualizm olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bir tür ikilik içeren dualizm, ikilik demek zaten platonik dualizm biçiminde adlandırılıyor. Bu az önce sıraladığım sorulara verdiği cevaplar. Peki ne diyor Platon? Ona göre ruh ve beden farklı iki varlık türü ama bu iki varlık türü birbirleri üzerinde ciddi manada etkiye sahip. Bu noktada altını çizmemiz gereken nokta şu, ruhun beden üzerinde etkili olduğunu düşünüyor Platon. Nasıl? Tıpkı beden gibi diyor. Ruh da yekpare bir varlık değil. Başka bir deyişle beden gibi ruhun da belli alt parçaları var. Üç bölümden oluşur diyor. Akıl, öz ve iştah. Bu üç bölümün zaman zaman birbiriyle çatıştığını söyler Platon. Öte yandan her ne kadar bu şekilde bir çatışma varsa da Ruhun bu bölümleri en nihayetinde son kertede uyumlu bir biçimde çalışarak bir bütünlük meydana getiriyorlar. Bu şekilde tasvir ettiği üç bölümden oluşan ruh ona göre ölümsüz arkadaşlar. Yani beden yok olsa da ruh yok olmuyor. Beden yok olduğunda ruh başka bedenlere taşınıyor bir türlü reenkarnasyon. Bu beden örneğin insan bedeni olabileceği gibi ona göre bir başka canlının bedeni de olabilir. Ahlak anlayışına baktığımızda ise onun erdem, hedonizm, mutluluk, iyi, kötü bir eylem kavramı ile birlikte bir ahlak anlayışı ortaya koyduğunu görüyoruz. Cesaret, ölçülülük, bilgelik, dindarlık ve adalet erdemin belli görünümleri Platon'da. Ona göre erdemli bir insan veya erdemli bir eylem bunlardan yani cesaret, ölçülülük, bilgelik, dindarlık ve adaletten en az bir tanesini bünyesinde barındırmak zorunda. Bir eylemin erdemli erdemli olup olmadığına bakarken eylemin ardındaki motivasyon kaynaklarıyla birlikte düşünmemiz, düşünmezsek yanılırız yani düşünmemiz gerekir diyor. Yani amaç ne? Niyet ne? Niyete bakmamız lazım diyor. Platon eylemlerin arkasında iyilik gibi bir motivasyon varsa o eylemler erdemlidir. Diğer yandan diğer yandan ona göre insan Eylemleriyle mutlu olmak, iyi olmayı hedefler. Öte yandansa her eylemin mutlaka haz duymak gibi bir motivasyona sahip olması gerekmez. Dolayısıyla hedonist hazcı değil Platon. Estetikle ilgili görüşlerine baktığımız zaman orada bir sanatı özel bir alan olarak görmez. Ona eğitsel, pedagojik bir işlev yükler. Yani yeni nesillerin ve sağlıklı nesillerin yetişmesi, sanatın, eğitsel sanatın, ...katkısıyla mümkün olabilecektir ona göre ve ikinci olarak kilit öneme sahip bir kavram onun estetik anlayışında ölçü, ölçüllük. Sadece sanatın ya da zanaatın değil, ahlakın, erdemin ya da iyiliğin de vazgeçilmez bir unsuru arkadaşlar ölçüllük. Ölçü ne peki? Onda ölçü ve taklit. Buradan hareket açıklayabiliriz. İki önemli kavram. Ölçü temelli olan sanata işaret etmek için tekre tabirini kullanıyor Mimesisi taklidi ise taklide yer alan sanata e, değinmek için kullanıyor. Taklit yoluyla üretilen nesne Platon'un düşüncesinde daha altta yer alıyor. Üstte ise formlar. İkinci sırada formların hatırlatıcısı olan ve duyulara konu olan nesneler en altta ise bu nesnelerin imajları yer alır. Son olarak Platon'un siyasetle ilişkili düşüncelerine baktığımızda ise arkadaşlar bir ideal devlet yaklaşımı geliştiriyor ve bu ideal devletin filozof krallar tarafından iyi eğitimli, iyiliğin kötülüğünde olduğunu bilen, gerçekten iyi olan yöneticiler yani filozof krallar tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyor toplumun ve toplumu üç tabakaya ayırıyor. En altta üreticiler var. Bu kesim köleleri de içerisinde alan geniş bir tabaka. İkinci tabakada koruyucular var, koruyucu tabaka var. Bunlar savunma ve koruma yani güvenlikle ilgili işlerle e, iştigal ediyorlar. Savaş e, mesela bunların temel e, işlevlerinden bir tanesi ama sadece savaşmak değil, entelektüel faaliyetler de bu kesimde karşımıza çıkabiliyor. En üstte ise yönetici tabaka var. Son olarak Platon. İdeal sistemi daha aristokratik bir yönetim olarak kodlarken, timokrasiyi, politokrasiyi, demokrasiyi daha e, aristokrasiye nazaran, ikincil kılan, eleştiren bir perspektife sahip. Yani timokrasi dediğimiz şeref ve görev ilkesi hakim, politokrasi de zenginler yönetimde, demokrasi de ise... E, Halkın, herkesin yönetime katılabildiği bir sistem akla geliyor. Tiranlık'sa zorbe ise zorba ve zalim yöneticilerin hakim olduğu yönetim. Bu yönetim tarzları içerisinde aristokratik yönetim ona göre bir filozof kralın başta olduğu aristokratik yönetim en makbul, ideal sistemi temsil ediyor. Dolayısıyla felsefe tarihi içinde oldukça önemli bir yere sahip olan Platon'un kısaca varlık, ahlak, bilgi, estetik, sanat ve siyaset anlayışına değinmiş olduk arkadaşlar. İlk Çağ Felsefesi'nin 6. ünitesinde Aristoteles'in düşüncelerine değinilmekte arkadaşlar. Ünite başlığımız Sistematik Dönem 2. Yani hatırlayacaksınız Sistematik Dönem 1'de platform düşüncelerine değinmiştik. Şimdi 2. ünitede ise Aristoteles'e, yani Plato'nun öğrencisi olan Aristoteles'in düşüncelerine değinmeye çalışacağız. O, yani Aristos hedefleri olan Plato ve Sokrat'la birlikte Batı düşüncesinin kurucu figürlerinden bir tanesi. Ve Batı felsefesinin temellerini döşeyen temel isimlerden bir tanesi. Bu bakımdan... Ee, şöyle de bir şey söylemek mümkün. Batı felsefesinin temellerini döşeyen sistem sahibi filozofların ilk çağ filozoflarının da sonuncusu. Yani Aristo, Platon ve e, Sokrat'ı bu anlamda ayrıcı bir yere, Batı felsefesinin gelişimi açısından kritik bir yere yerleştirmemiz gerekiyor. O tıpkı Platon gibi düşünceleriyle sadece e, Batı felsefesi, etkisi altına alan bir isim değil. Bir kurucu figür değil. Aynı zamanda e, İslam dünyası da e, onun düşüncelerinden fazlasıyla etkilenmiş. Ondan esinlenerek onun düşüncelerinin eleştirisi ya da işte e, onunlanması biçiminde bir sürü metnin ortaya çıkışında Aristoteles oldukça kritik bir öneme sahip. Son olarak onun önemi sadece mantık bilimini inşa etmesinden ya da görkemli felsefe sisteminden kaynaklanmıyor. O mantıktan işte biyolojiye ya da farklı farklı bilim dallarının gelişimine, düşünceleriyle ciddi anlamda modern bilimin aslında gelişimine, düşünceleriyle ciddi anlamda katkı sağlamış bir isim. Hayatına baktığımız zaman bir Makedonya sarayında büyüyen, Tabip, doktor, hekim bir ailenin çocuğu öğrenimi için Atina'ya, Platon'un okuluna geliyor ve orada eğitim görüyor. Dolayısıyla düşünceleri Platon'un ve Platon'un kurmuş olduğu okulun, akademiyanın ciddi anlamda etkisi altında. Ve akademiden ayrıldıktan sonra, Platon'un ölümünden sonra Atina'da Liceion ya da işte latincesi Liseum, hani bugünkü liseyi çok andırıyor, Adlı okulu ve Peripatos olarak bilinen düşünce ekolünü kurmuştur e, Aristoteles. Tekrar etmek gerekirse bütün bir batı düşüncesini çok ciddi anlamda etkilediğini biliyoruz Aristoteles'in. Son olarak Atina'da bir yabancı olarak yaşaması ve Makedonyalı olması, onun zaman zaman Atina ve Makedonya krallığı arasındaki gerilimlerde arada kalmasına ve Atina'yı, kendisinden şüphe edilen bir isim olması itibariyle, bir Makedonyalı olması itibariyle Atina'dan ayrılmak zorunda kaldığını biliyoruz. Eserleri Metafizik, Metafizika ya da Etika, Nikomakea ya da işte Nikomakosa etik Türkçe'de var. En ünlü eserleri olarak karşımıza çıkıyor ama Aristoteles'in çok sayıda tıpkı Platon gibi eseri var ve bu eserlerin önemli bir kısmı da günümüze ulaşmış durumda. Şimdi mantığın kurucusu dedik e, Aristoteles'e ve onun mantığının üç temel ilkesi olduğunu söylememiz gerekiyor ki bugün de bu ilkeler oldukça önemli. Biri özdeşlik ilkesi değerli arkadaşlar, ikincisi e, çelişmezlik ilkesi, üçüncüsü ise üçüncü halin imkansızlığı ilkesi. Özdeşlik ilkesine baktığımız zaman A eşittir A'dır e, ifadesinde çok açık bir şekilde görülebileceği gibi bir şey kendisiyle aynıdır. Önermesi özdeşlik ilkesini özetliyor. Bir şey kendisiyle aynıdır. A eşittir, A'dır. Çelişmezlik ilkesine göre ise bir şey aynı şartlar altında, aynı anda hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz. Bir şey aynı şartlar altında, aynı anda hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz. Buna çelişmezlik ilkesi diyoruz. Üçüncüsü ise üçüncü hali imkanlı ilkesi dedik. Onun temel önermesi ise şöyle bir şey ya kendisidir ya da kendisinden başka bir şeydir. Üçüncü bir ihtimal yoktur. Bir şey ya kendisidir ya da kendisinden başka bir şeydir. Üçüncü bir ihtimal yoktur. Bu şekilde bu üç ilkeyle Aristoteles'in mantık anlayışını özetledikten sonra biraz bilgi ve ruh anlayışına bakacak olursak ona göre bilgi, bu çok önemli, bunun altını önemli çizelim. Ona göre bilgi daha önce var olan bir bilgiden doğabilir ancak. Bilmek demek bir şeyin nedenini bilmek ya da neden başka türlü olamayacağını bilmek demek. Onun bilgi kuramında bir başka önemli unsur teleolojiklik ya da işte ereksellik. Yani bir şeyin gayesinin, hedefinin ne olduğunu bilirsek diyor bilgiye e, ulaşmak bakımından bu bilginin önemli bir unsurudur. Bilginin ereğini, hedefini, amacını bilmek, gayesini bilmek e, bilgi için önemli bir unsurdur e, ona göre. Son olarak biraz Platon'la burada e, çelişiyor aynı zamanda Sokrat'la da. Onlardan farklı düşünüyor. Ruhun ölümsüzlüğü hususunda Platon ve Aristo için ruh ölümsüzlüğü. Beden, Platon şöyle derdi beden Öldüğünde ruh başka bir bedene, bedende hayatını sürdürür. Oysa Aristo ruhu bedeni hayatiyet sağlayan bir form olarak tasvir ediyor ve bedenin ölümüyle aynı zamanda ruhun da ortadan kalktığını söylüyor arkadaşlar. Onun Aristo'nun ahlak ve siyaset anlayışına bakacak olursak bir başka önemli noktadır onda. Eski Yunan düşünürlerinde aslında ahlak ve siyaset arasında bugünkü gibi ayrımlar ortaya konduğunu söyleyemeyiz. Daha doğrusu ahlakı uzunca bir süre siyasete iliştiren, siyaseti ahlakın konusu yapan düşüncenin kökeninde Aristoteles yer alır. Yani siyaset ve ahlakı bir takım ahlaki ilkelerle siyaseti yorumlamayı, siyasetin hedefini, insanın insanın bu dünyada mutlu olmasını mümkün kılacak iyi bir yönetimi sağlamaksa şayet ahlakla siyaset arasında kopmaz bir bağ öne sürer Aristoteles. Onun açısından baktığımızda insanın en ayırt edici vasıflarından bir tanesi onun sosyal bir varlık olması, bir topluluk halinde yaşamını sürdüren bir varlık olması ki bu onun bir sosyal varlık olması insan toplumsal bir varlıktır önermesinde karşımıza çıkar. En e, ideal, en makul karşılığını bir kentte bulur. Yani şehir onun için en ideal toplumsal örgütlenme biçimidir e, Aristoteles için. Dolayısıyla başarılı bir insan topluluğunu şehir düzeni içinde yaşaması gerektiğini düşünür. Bu şehirde daha olgun, daha başarılı bir ya da birden fazla kişinin bu monarşik bir yönetim olabilir ya da aristokratik bir yönetim olabilir. Yönetimi elinde bulundurması aristoya göre adil olacaktır. Yani en iyi yönetim ister bir ya da birkaç kişinin yönetimi anlamında monarşi veya aristokrasi olsun bir şehirde ancak insan topluluğunun yönetilmesi biçiminde karşımıza çıkabilir ona göre. O da aslında unutmadan söylemek lazım tıpkı Platon gibi farklı yönetim biçimleri içinde bir ayrım yapıyor ve aristokrasiyi ya da monarşiyi kent devletiyle şehirle özdeşleştirerek ilişkilendirerek ideal bir yönetim biçimi olarak kodluyor. Estetik anlayışına baktığımızda göre baktığımızda ise Aristoteles'te Platon'a nazaran Platonla karşılaştırdığımızda daha pozitif, daha olumlu bir estetik anlayışıyla karşılaşırız. Ona göre sanat mimesis yoluyla doğayı taklit eder ve izleyenlerin sağlıklı bir biçimde duygulanmalarına ya da arınmalarına imkan tanır. Aristoteles'in düşüncesinde sanat arkadaşlar bilgilenme ve öğrenme için önemli bir unsur. Onun için sanat mimesis yoluyla insanda bir arınma imkanı doğurabiliyor. Didaktik, etik, terapotik, entelektüel ve dramatik boyutlarıyla bir hassa, özellikle trajediya insan olduğunun mutluluğu elde etmesi yolunda önemli bir imkan sunar. Yani bakın mutluluk, bakın mimesis, arınma, mutluluk, bütün bunlar estetiğin, sanatın e, bizi ulaştıracağı yerdir. E, Aristoya göre, en nihayetinde o da e, mutçu, yani hayatın amacının mutluluk olduğunu öne süren Sokratla, Platonla başlayan geleneği, mutlu geleneği bu yaklaşımı ile sürdürmüş olur arkadaşlar. Demek ki Aristo kritik önemi bizim için, kısaca özetleyecek olursak, bir mantık bilimi inşa etmesi, Batı düşüncesinin temel kaynaklarından birisi olması açısından, oldukça önemli bir yerde duruyor. E, Aristoteles estetik, sanat, siyaset ya da işte varlık anlayışına, ahlak anlayışına baktığımızda kimi yönüyle Ariston'un Platon'a benzer, Sokrat'a benzer, mesela ruhun e, ölümsüzlüğünü iddia eden Platon'dan bir başka yönüyle farklılaşan beden ve ruhun aynı anda ortadan kalkacağını öne süren bir varlık ve ruh anlayışına sahip olduğunu görebiliyoruz. E, toparlayacak olursak. İlk çağ felsefesinde yedinci ünitemiz helalistik felsefe ahlaki dönem başlığını taşıyor arkadaşlar. Başlarken şunu söylemem gerekir. Helalistik felsefeyi biz ahlaki ve dini dönem olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Ahlaki dönemde şimdi bu bölümde ele alacağımız Acılık, epikirosçuluk ya da epikürcülük ya da şüphecilik gibi Alt e, akımlar ya da yaklaşımlar söz konusu, dini dönemde ise son ünitede, sekizinci ünitede ele alınacak yeni platonculuk etkilidir e, diyebiliriz. Yine bu ahlaki dönemle ilgili olarak altını çizmemiz gereken bir nokta da şu arkadaşlar, bu dönemde epikürcülük e, büyük oranda tek bir doğrultuda ilerlerken, ne şüphecilik için ne de stoğacılık için benzer bir şey söyleyemeyiz. Özellikle stoğacılık yekpare bir öğreti değil. Kendi içinde farklılaşıyor. Biraz sonra bunun da altını çizmiş olacağız. Şimdi buradan son bıraktığımız yerden devam edecek olursak stoğacılık milattan önce 4. yüzyılın sonuyla milattan sonra 2. yüzyılın sonuna kadar varlığını mevcudiyetini korumuş bir ekol. Kıbrıslı Zenon tarafından oluşturuluyor ve üçe ayrılıyor. Eski Stoa, Orta Stoa ve Yeni Stoa diye. Roma Stoa'cılığı, burada yine önemli bir nokta, Yeni Stoa'nın bir başka e, ismi. Kıbrıs'lı Zenon, Kleantes ve Krisipos eski Stoa'cılığın başlıca temsilcileri. Panaitios ve Poseidon, e, Orta Stoa'cılığın başlıca temsilcileri. Yeni Stoa'cılığa geldiğimizde ise Seneca, Epictetetos ve Marcus Aurelius ile karşılaşırız arkadaşlar. Tekrar edeyim bunların her biri belli nüanslarla birbirinden farklı yaklaşımlara sahipler. Fakat genel olarak Soğacılara baktığımız zaman onlara göre evrende cereyan eden her şey daha önce Tanrı tarafından belirlenmiş. Hadiselerin cereyan etmesi, ortaya çıkması, gerçekleşmesi üzerinde insanın herhangi bir etkide bulunması... Yani dolayısıyla olayları yönlendirmesi mümkün değil. Bu hani ilk bakışta insan için olumsuz bir durummuş gibi gözükse de burada çok da stoğacılara göre kötümser olmaya gerek yok. Çünkü Tanrı evrendeki rasyonel ilke ve ondan bir kötülük saldırı olması, bir kötülük doğması mümkün değil. İnsanın bu yüzden kader karşısında takınması gereken esas tutum Gönüllü bir boyun eğiş ve kayıtsızlık arkadaşlar. İnsan hadiselerin ortaya çıkışı, oluşu, cereyan edişi üzerinde etkide bulunmayabilir. Fakat belki onların karşısında takınacağı tutumu belirleyebilir. Yani kayıtsız da kalabilirsiniz, boyun da eğebilirsiniz ya da başka türlü bir tepki de verebilirsiniz soğacılığa göre. Dolayısıyla bu yönüyle soğacılık daha iyi. Kaderci diyebileceğimiz bir yaklaşıma sahip. İkinci olarak Epikür'e bakacak olursak o bir hazcı ve dünya üzerinde iyi olduğunu söyleyebileceğimiz tek şey haz arkadaşlar. Kötü olduğunu söyleyebileceğimiz yine yegane şey ise acı. Daha önce hani küçük Sokratesçi okullardan bahsetmiştik. Oradaki Renelilerin hazcı bir yaklaşıma sahip olduklarını söylemiştik. Onlarla Epikür'ün yaklaşımı arasında küçük bir fark var. Epikür negatif bir hazcılığı öne çıkarıyor. Yani şu hazdan anladığı şey Epikür'ün acının yokluğu. Haz, acının yokluğu anlamına geliyor. Yani illa Kireneller'in iddia ettiği gibi bütün bedensel bedenin bütün taleplerine cevap vermek anlamında bir haz değil. Acının yokluğu onun hazdan anladığı şey. Şimdi biraz daha bu epikür ya da stoğacılığı karşılaştırmak gerekirse bazı noktaların altını çizmemiz gerekecek arkadaşlar. Önce benzerlikler üzerinde duralım. Örneğin e, stoğacılarda epikürcülere benzer bir şekilde felsefeyi mantık, fizik ve ahlak diye üçe ayırıyor. O epikür'de de kanonik, fizik e, ve ahlak olarak üçte işte üç ayrı boyuttan oluşuyor felsefe. İkinci olarak epikür tanrıları sonsuz bir haz ve mutluluk içinde bulunan ve insanlarla ilgilenmeyen varlıklar olarak düşünüyor. Dolayısıyla onlardan korkmaya gerek yok diyor. Tanrılar bu sonsuz haz durumunu bırakıp insan hayatı içindeki hastalıklarla, ölümlerle vesaire ilgilenmez. Stoacılara geldiğimizde ise tanrının evrenin rasyonel ilkesi olarak kodladıklarını söylemiştik. Tanrı'dan bir kötülük sadır olmayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla da bu sebeple Tanrı'dan korkmaya gerek yok. Yani hem Stoacılar hem de Epikürcüler Tanrı'dan korkmayı gereksiz görüyorlar. Bu bir ortak nokta. Bir başka ortak nokta bilgi verdiğimi ve özdeşleştiriyorlar e, arkadaşlar. Yani hem Epikür hem de Stoacılar tıpkı Sokrates'in Sokrates'in yaptığı gibi bilgi ver erdemi özdeşleştirmeleri bakımından entelektüalist bir bilgi anlayışına sahiple Farklılıklarına baktığımızda ise Stoacılar panteist. Ee, yani bu epikürde görülen bir fikir e, değil. Stoacılardaki kader anlayışı epikürde karşımıza çıkmıyor. Öte yandan stoğacılar e, bireyci bir yaklaşıma sahip değiller. Epikür ise negatif de olsa bir hazıcı bir yaklaşıma sahip. Bu bakımdan daha bireyci bir isim olarak, figür olarak nitelendirilebilir. Son olarak halkla, halk diniyle ilişkilerine baktığımızda Stoacıların ve Epikürcülerin, Stoacılar halk dininin, eski Yunan'daki, antik Yunan'daki halk dininin bazı ögelerini benimsiyorlar. Epikür ise ibadet olmak üzere en başta halk dininin bütün unsurlarını borç ve batıl inanç olarak e, görüyor. Son olarak şüpheciliğe baktığımızda ise Piryon ve öğrencileri arkadaşlar, e, e, şüpheciliği e, kuran isimler onlar, Yunan düşüncesindeki baskın yaklaşım olan mutluluk, daha önce vurguladık, yani mutluluğu, mutlu olmayı hayatın yegane anlamı olarak görmek ve mutlulukla erdem arasında kurulan ilişkiyi düşünüldüğünde bunu reddediyor. Çünkü onlar açısından erdemin bilgisine sahip olmak mutluluğu değil, mutsuzluğu doğurur. Dolayısıyla erdem ve bilgiyi birbiriyle iliştiren daha önceki yaklaşımları şüphecilerin kabul etmediğini söyleyebiliriz. İkinci olarak Pryon'a göre nesnelerin görünen ve gerçek yüzleri birbirinden farklı. Biz nesnelerin görünen yüzleri hakkında bir bilgiye sahip olabiliriz. Fakat gerçekte onların nasıl olduklarını asla e, bilemeyiz. Bu teorik olarak bütün bilgi alanları için geçerli. Ayrıca ne doğruyu ne de yanlışı birbirinden ayıracak gerçek bir ölçüte de sahip değiliz. Bu nedenle bilgiye ulaştığımızdan asla emin olamayız. Eğer mutluluğu, mutluluk ulaşılması imkansız bir usursa, bilgiye bağlayacak olursak bunu insanların hiçbir zaman mutlu olamayacakları söylememiz e, gerekir. Dolayısıyla bilgiye asla ulaşamayacağımızı kabul etmeliyiz şüpheciliğe göre ve yargıda bulunmaktan kaçınmalıyız. Epoche bakın, piryoncuların yargıda bulunmaktan kaçınmaya Epoca adını veriyorlar. Daha sonra serde bu kavram tekrar karşımıza çıkar arkadaşlar modern felsefede. Dolayısıyla bilginin imkansızlığının zorunlu bir sonucu olarak üretilir epok'e Bu tutum. Yani buna şunu kastediyorlar. Ahlakın amacına yani ruhsal dinginlik ve şen olma haline yani ataraksiyeye ulaşmak ancak Epoca ile yani yargıda bulunmaktan kaçınmakla mümkün. Bu bakımdan bilgi hakkındaki tartışmalar aynı zamanda ahlak hakkındaki tartışmalar olarak görülmeli. Bir, bence önemli şey şu, bilgiye ulaşılamıyor. Dolayısıyla bilgiye ulaşılamıyor ise ahlak hakkında da e, tartışmaya e, işte bir dinginlik elde etmek ya da şen olma haline ataraksiyeye e, ulaşmak e, istiyorsa şayet, e, Yargıda bulunmaktan kaçınmamız, bilgiye asla ulaşamayacağımızı kabul etmemiz gerekir şüphecilere göre arkadaşlar. Dolayısıyla bu bölüm yani kitabımızın yedinci bölümü Helenistik felsefenin daha ahlakı merkeze alan yaklaşımlarını ele alıyor. Burada önce Soğacılık'tan daha sonra... E, Epikür'den ve son olarak da şüphecilikten bahsetmiş olduk. İlk çağ felsefesi kitabının 8. ünitesi, son ünitesi değerli arkadaşlar, helenistik felsefenin ikinci, yani daha dini dönemine, yeni platonculuk olarak adlandırılan dini dönemine ayrılmış durumda. Bu dönem ve dini dönem olarak adlandırdığımız dönem ya da yeni Platonculuk adından da anlaşılabileceği üzere Platon'dan fazlasıyla etkilenmiş bir ismin Platinus'un kuruculuğu ile karşımıza çıkar. M.Ö. 204 ve 270 yılları arasında yaşamış olan bir düşünür Platinus ve Platon'un düşüncelerinden etkilenmiş ama Platon değil sadece onun etkilendikleri Pitagorasçılık Aristoteles, Stoğacılık, Hint ve İran dini ve mistik düşünceleri de yine Platon'la birlikte Platinus üzerinde etkili olan düşünsel yaklaşımlar. Şimdi bütün bunlardan Platinus bu kaynakları tekrar ederek bir özgün sistem oluşturması mümkün değil. Bunları yoğurarak, bazen onları yorumlayıp, bazen kimini bütünüyle reddederek kendisine yeni bir düşünce sistematiği kuruyor. Bu yeni platonculukla ilgili genel bir çerçeve çizmek gerekirse arkadaşlar bu yaklaşım e, felsefe tarihinde doğduğu dönemin sosyo-kültürel şartlarının bir neticesi olarak karşımıza çıkar. Özellikle e, onun dini karakterine baktığımız zaman dönem açısından bu karakterin son derece işlevsel olduğunu görürüz. Helenistik dönemde toplumsal bir ihtiyaç haline gelen, bir zaruret haline gelen din e, inanç e, ya da farklı kaynaklarla besleniyor. Örneğin paganist ve çok tanrıcı gelenek dini özlemi giderme hususunda önemli bir rol üstleniyor ama e, asıl yeni Platonculuğun yükselişe geçişiyle Hristiyanlığın kıta Avrupa'sında hızla yayılması arasında çok ciddi bir ilişki, çok ciddi bir e, çakışma var. Dolayısıyla aslında yeni Platonculuğun e, dini karakteri onun felsefe tarihindeki kaynaklara baktığımız zaman onu e, yeni Platonculuğun Hristiyanlığa yönelik bir felsefe cenahından verilmiş cevap olduğunu görüyoruz. Bir bakıma şöyle söyleyebiliriz, onun yeni Platonculuğun ilk çağ felsefesinin son nefesi ama bu son nefes daha çok bir rakip olarak Hristiyanlığa karşı kendini konumlandırması ama bunu yaparken aynı zamanda Hristiyanlıktan da ciddi anlamda etkilendiğini Hristiyanlık üzerinde bir etki doğurmakla birlikte yani karşılıklı bir etkileşim var. Hristiyanlıkla yeni Platonculuk arasında hem etkiliyor yeni Platonculuk Hristiyanlığı hem de ondan etkileniyor. Platinus az önce söylemiştim. 204 ile 270 yılları arasında yaşıyor. Mısır'da dünyaya gelmiş ve İtalya'da hayata veda etmiş bir düşünür ama hayatın önemli bir kısmı Roma'da geçmiş. Permanides, Pythagoras, Empedokles, Platon, Aristoteles gibi e, isimlerin ve soğacılığın onun düşünceleri üzerinde ciddi anlamda etkili olduğunu daha önce de vurgulamaya çalışmıştım. Onun varlık düşüncesine baktığımız zaman e, Tanrı gibi, Noos gibi, evren ruhu gibi ya da bireysel ruhlar ve madde gibi bazı temel unsurlar içerdiğini görüyoruz onun varlık düşüncesini. Tanrı ona göre, şu, burası çok önemli, her şeyin ilk nedeni. Kendisi varlığın ve iyiliğin ötesinde. Tanrı varlığın ve iyiliğin ötesinde. Dolayısıyla biraz sonra söyleyeceğim varlık hiyerarşisine dahil etmiyor e, Tanrı'yı Platinus. Tanrı'nın çünkü hiçbir niteliği yok. O sadece kendi kendisiyle e, özdeş. Nous Tanrı'dan südur eden, Tanrı'dan doğan ilk varlık. Nous akıl, zihin, düşünce ve sezgi gibi anlamlara geliyor. E, Nous da Platinus'a göre tıpkı Tanrı gibi tek. Çünkü ona göre birden yani e, Tanrı'dan südür etmiştir e, Nous'u arkadaşlar. Ve o evrendeki her şeyin ideasını içinde e, barındırmaktadır. Nous'un yarattığı ilk varlık ise evrenin ruhu arkadaşlar. Evren ruhu. Yani bu ruhtansa bireysel ruhlar türüyor, südür ediyor, doğuyor. Nasıl söylersek söyleyelim. Ruh Evrendeki nesnel gerçekliği örgütlemektedir Platinus'a göre. Bu örgütlenmeyi gerçekleştirirken No'ustaki ideaları örnek almakta. Ruh, duyular üstü dünyaya ait olmakla birlikte öte yandan bedene girmeye de meyilli ve bu aslında onun için cezai bir müeyyide, cezai bir işlev, bir tür ceza işlevi görüyor. Ruhun bedene girmesi aynı zamanda reenkarnasyon sürecinde başlangıcını temsil ediyor arkadaşlar. Girdiği bir beden öldüğünde ruh başka bir bedenle tekrar dünyaya gelir ve ruh maddi unsurlardan ve isteklerden bütünüyle arınıncaya kadar bu süreç devam eder. Bakın arınıncaya yani ona maddi herhangi bir unsur atfedemeyeceğimiz hale gelene kadar bir tür ahlaki, arınma, temizlenme söz konusu burada, döngüsel bir şekilde. Bu süreç tamamlanana kadar ruh reenkarnasyonunu devam ettirir ya da farklı bedenler üzerindeki seyahatini devam ettirir diyor Platinus. Onun varlık hiyerarşisindeki son unsursa madde arkadaşlar ve aslında onu bir varlık olarak bile görmüyor Platinus ya da yeni Platinusluk bir ...mutlak yokluk olarak maddeyi tanımlıyor. Hiçbir niteliğe sahip değil... ...ve tardan gelen ışıktan da... ...bütünüyle yoksun olduğu için... ...karanlık ve kötü madde... ...karanlık ve kötü... ...ve varlık hiyerarşisinin en sonunda... ...yer alıyor... Ee, ...yeni Platonculukta madde. Bilgi anlayışına baktığımız zaman... ...onun varlık hiyerarşisine uyumlu... ...bir bilgi anlayışına sahip olduğunu görüyoruz. Platonun... ...her varlık düzeyini bilmek için ona göre farklı bir kaynağa ihtiyaç var ve varlık türü yükseldikçe hiyerarşide bilginin değeri de artıyor. Bu hiyerarşinin en altında maddi unsur olan cisimler ve onların bir toplamı olan fenomenal evren var ve bu duyular vasıtasıyla bilinir diyor Platinus. Maddenin değerliği değersizliği özür dilerim. Dolayısıyla maddeye dair bilgi de epistemolojik değer anlamda düşük bir değere sahip. Değersiz yani. Ruhu bilmek öte yandan insanın kendi özü vasıtasıyla mümkün. Yani insan e, nohuz akıl ile biliniyor ve tanrıya dair bilgiyi ise ancak vect halinde elde etmek e, mümkün. Bu bilgiye ulaşabilmek için insanın kendisini maddeden bütünüyle arındırması şart. Yani tanrısal bir bilgiye sahip olmak, tanrıya dair bilgi elde edebilmek için insanın bütünüyle maddeden arınması, maddeden uzaklaşması Gerekiyor. Dolayısıyla hani hazcılık kaçtı, kinik öğretiye bir tür burada bir yaklaşma anı yeni Platonculukta ya da Platinus'ta görebiliyoruz arkadaşlar. Son olarak onun estetik anlayışına değinecek olursak Platon'la oldukça yakın bir estetik anlayışına sahip. Ona göre nesnenin güzelliği ya da çirkinliği bizim ona duyduğumuz yakınlıkla doğrudan ilgili. Bir nesneye kendimizi yakın bulduğumuzda onunla aynı düzleme ait olduğumuz anlamına gelir. Nesne güzel ideasını yansıtırsa, ondan pay almışsa güzeldir ve bizi de kendisine çeker. Dolayısıyla nesnedeki güzellik Platonus'a göre bizi idealar evrenine yaklaştırır. Bu nesnenin maddi unsur olarak hiçbir değerinin olmadığı anlamına geliyor. Az önce söylemiştik, maddeye bir değer atfetmiyor, bir önem atfetmiyor Platinus. Ona atvettiği değer, nesneye atvettiği değer temsil kabiliyetiyle doğrudan ilgili. Dolayısıyla özetleyecek olursak Platinus ya da yeni Platonculuk felsefi düşünce içerisinde, ilk çağ felsefesinin son ayağı Hristiyanlıkla girdiği etkileşim içerisinde, Kimi dini ögeler barındırıyor içinde ve Hristiyanlığa da ciddi anlamda etki etmiş bir e, anlayışa sahip. Bunun dışında yeni Platonculukta e, maddeyle bir mesafelenme görüyoruz. E, Tanrı'ya, varlık yararsı içerisinde akla ne evrene e, özel bir e, önem atfetme. E, fakat e, maddeyi değersizleştirme ve maddeyle ilgili bilgiyi de bu bakımdan değerler hiyerarşisinde en alta yerleştirme biçiminde bir yaklaşım bu yeni platonculukta özellikle öne çıkmakta arkadaşlar.